Boş. yaşam için teknoloji. Merhaba, Etiyopya ile Mısır arasında Nil Nehri'nin üzerine yapılacak dev baraj yüzünden kriz yaşanıyor. Etiyopya tarım toprakları ve sulama suyu için Nil Nehri üzerinde çok büyük bir baraj yapacağını duyururken Mısır yetkililerinden sert açıklamalar geldi. Mısır Devlet Başkanı Muhammed Mursi, Nil'in suyunun her damlasını kanlarıyla sulayacaklarını ve buna izin vermeyeceklerini söylerken, Etiyopya Başbakanı'nın bir sözcüsü ise projenin planlandığı gibi ilerleyeceğini ve Mısır'ın açıklamalarını sorumsuzca bulduklarını ifade etti. Mısırlılar ise Nil'in su seviyesinin barajla birlikte düşeceği ve ekili tarımsal arazileri en az %25 azaltacağını söylüyor. Mısır'ın Ulusal Su Araştırma Merkezi eski başkanı Dr. Baha Akusey, de Mısır'ı ciddi risklerin beklediğine inananlar arasında. Ülkede su açığının olduğunu ve yapılacak barajın hem nehir ulaşımına hem de balık çiftliklerine zarar vereceğini belirten Akusey, suyun azaltılmasının 2,5 milyon Mısırlı aileyi etkileyeceğini sözlerine ekledi. Mısır, Asfan Barajı'nı yaptıktan sonra kendisi pek çok sorunla boğuşmaya başlamıştı. Bu durumda Etiyopya'da hem de ülkesine hem de Mısır'a zarar vermiş olacak. Bu tabii hemen ülkemiz için Ilı Su Barajı'nı akla getiriyor. Japonya'da felakete sebep olan Fukushima nükleer santrali ile aynı model olan İspanya'daki, üstelik de 40 yıldır faaliyette olan Garona santralinin kapatılması isteniyor. Santa Maria de Garona nükleer santralinde kullanılan General Electric Mark I tipi reaktör, Fukushima'daki bir numaralı reaktöre çok benzer bir model. Greenpeace, Garona santraliyle ilgili stres testlerinin başarısız geçtiğini ifade etti. Greenpeace tarafından yayınlanan raporda uygulanan stres testinin 2011'deki Fukushima felaketi sonrasında gündeme gelen teknik talimatları içermediğini belirtiyor. 2012'de Avrupa Komisyonu'na Nükleer Güvenlik Konseyi'nce sunulan Ulusal Eylem Planı'na da uyulmadığını söyleyen Greenpeace, bu nedenle Garona'da başarısız olunduğunu ancak İspanya hükümetinin bir dizi yasal belirsizlik üreterek stres testi ihlalini gözden kaçırmak istediğini savundu. Greenpeace sözcüsü Rachel Stuck da Santralin nihai olarak kapadığı bilmesi için nükleer güvensizliğinin önemli olduğunu vurguladı. Güzel bir haberle devam edelim. Malatya'da İnönü Üniversitesi Türkiye'nin en büyük güneş tarlasını kurmak için çalışmalara başladı. Güneş tarlası ile üniversitenin Turgut Özal Tıp Merkezi'ndeki elektrik ihtiyacının %30'unun karşılanması planlanıyor. İnönü Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Cemil Çelik, kapalı bir sistemle inşa edilen fakülte için tıp merkezinin havalandırma, klima, elektronik sistemlerinin ciddi miktarda enerji sarf ettiğini, bu nedenle enerji ihtiyacının bir kısmını yenilenebilir kaynaklardan sağlamak istediklerini söylüyor. Yerleşkenin güneyindeki 400 dekarlık alan üzerine kurulması planlanan güneş tardası, Türkiye'nin hali en büyük güneş tardası olacak. Alanda 5 megawattlık enerji üretilecek. Projenin onaylanması sonrasında 6 ay içinde güneş panelleri yerleştirecek ve üretim başlayacak. Sistemin en az 20 yıl çalışması ve ilk 6 yılda da kendini amorti etmesi bekleniyor. Brezilyalı vali Geraldo Alckmin'in çevreyi koruma ve yenilenebilir kaynakları geliştirmeye yönelik çabaları uluslararası kuruluşlar tarafından ödüllendirdi. Dünya çapında yüzlerce vali arasından seçilen Geraldo'ya, Uluslararası İklim Değişikliği Liderlik Ödülü, Avustralyalı yetkili Jay Waterhill tarafından takdim edildi. Uluslararası bir jüri tarafından birinciliğe layık görülen vali, Brezilya'nın en büyük eyaleti olan São Paulo'da, 2012 yılında yenilenebilir enerji kaynaklarını %56'dan %69'a yükseltti. Projeye yenilenebilir enerji çeşitleri olan hibrit, biyokütle, biyogaz, dizel etanol, güneş, rüzgar ve katı atık dönüşümlerinin kullanımını bir yıl içinde %10 arttırmış oldu. São Paulo Enerji Planı adı verilen ve başarıyla uygulanan proje 2012 yılında bilim adamları, araştırmacılar, uzmanlar ve 70'ten fazla sivil toplum kuruluşunun işbirliği ile tamamlandı. Bu da bize İstanbul Valisi Mutlu acaba bu ölçüde bir katılımcılık ve yenilenebilir enerji konusunda ne yapıyor sorusunu da sorduruyor. Buğday Derneği Gezi Parkı ile ilgili açıklamasında devletin şiddeti hemen durdurmasını ve Taksim dayanışmasının taleplerine cevap verilmesini istedi. Her türlü şiddetin karşısında olduklarını belirten Buğday Derneği, Gezi Parkı'nda ve Türkiye'nin pek çok noktasında alevlenerek devam eden şiddete ve demokratik hakların çiğnenmesine derin üzüntüyle tanık oluyor ve sorumluları kınıyoruz. Yetkililerden halk üzerinde uygulanan oransız şiddetin hemen durdurulmasını, Taksim dayanışmasının taleplerine cevap verilmesini ve halkın isteklerine saygı duyulmasını talep ediyoruz diyor. Buday Derneği olarak şiddetin her türlüsüne karşıyız, şiddet ancak daha fazla şiddeti doğurur, katılımcı demokrasi çerçevesinde barışçıl eylemleri destekliyoruz. Daha fazla vatandaşımız yaralanmadan, daha fazla yaşam kaybedilmeden ve daha fazla hayvan ve ağaç zarar görmeden her türlü şiddete son verilmesini insanlık ve doğa adına talep ediyoruz, diyor. Referandum olsun olmasın tartışmaları ile süren Gezi Parkı direnişi bakalım ne zaman sonuca ulaşacak ve taraflar anlaşacak.